Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasını kabul eden kanun dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi Türkiye'nin anlaşma kapsamında verdiği taahhütleri iyileştirmesi, kömürden çıkış için bir takvim belirlemesi ve enerji dönüşümü için hızla harekete geçmesi gerekiyor. Dünyanın ortalama sıcaklık artışı 1,5 santigrat derece. Bu başarılamazsa, 2 derecenin altında tutmayı amaçlayan Paris Anlaşması'na Türkiye de böylece taraf oldu. Dün akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Paris Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifiyle Türkiye 5 yıl önce imza attığı anlaşmaya taraf da olarak süreci böylece tamamladı. Paris Anlaşması'nı onaylayan 192. ülke Türkiye geride sadece 4-5 ülke kaldı. Paris Anlaşması'nın onaylanması için bir sürü önce imza kampanyası başlatan Ekosfer Derneği, kampanyaya katılan 25 bine yakın kişiye ve destek veren 48 sivil toplum kuruluşuna teşekkür etti. Ekosfer Derneği yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz, bugün çok önemli bir gün, 5 yıl gecikmeli de olsa Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması ve bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin Büyük çoğunlukla destek vermesi sevindirici. Şimdi Türkiye'nin önünde uzun ince bir yol var ama fazla zamanımız yok. Fosil yakıtlarla yani kömür, petrol ve doğalgazla vedalaşmak, enerji verimliliği ve net sıfır emisyon hedefleri için sivil toplumla birlikte gerçekçi bir yol haritası belirlemek gerekiyor. Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü gibi ülkelerin hedeflerini belirlemiyor diyen Gürbüz, Paris sonrası Türkiye'nin yükümlülüğünü de şu sözlerle açıklamış: Anlaşmaya taraf ülkeler imza atarken verdikleri ve sera gazı emisyonlarının yani salımlarını nasıl sınırlandıracaklarını gösteren ulusal katkı beyanlarıyla kendi hedeflerini veriliyor. Türkiye'de 2016 yılında verdiği niyet edilen ulusal katkı beyanında 2012 yılında 430 milyon ton olan toplam sera gazı emisyonlarını 2030 yılına gelindiğinde 929 milyon tonun altında tutma sözü vermişti. Bir başka deyişle de emisyonlarını iki katından fazla arttırabileceğini söylemişti. Bu oldukça zayıf bir hedefti ve Türkiye'nin ekonomik sisteminde hiçbir değişikliğe gitmeden bu hedefe ulaşılabileceğini o zaman da söyleyip eleştirmiştik. 2018 yılına gelindiğinde Türkiye'nin toplam sere gazı emisyonlarının 506 milyon tonda kaldığı düşünülürse yanılmadığımızı da söyleyebiliriz diyor Özgür biz O nedenle de bu beyanın güncellenmesi gerek. Anlaşma koşullarından biri de zaten 5 yılda bir beyanların güncellenmesi. Türkiye iyi niyetti. Sorumluluğuna uygun bir hedef belirlemeni. Bunu da sivil toplum görüşünü alarak yapmalı, diyor Ekosfer Derneği. Temiz Hava Hakkı platformunun hazırladığı karar Rapor 2021 Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri çalışması yayınladı. Bu yıl dördüncüsü yayınlanan raporda Türkiye'nin bazı illerinde yıllardır çözülemeyen ciddi hava kirliliği sorunu yaşandığı bir defa daha ortaya kondu. Temiz Hava Hakkı platformunun yayınladığı kara rapor 2021'e göre 2020 yılında Türkiye'deki illerin yarısında, yani 42 şehirde kanserojen olan ince partikül seviyesi yeterli düzeyde ölçülmedi. 2020 yılında Türkiye'de Bitlis ve Hakkari'de Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kılavuz değerlerin Altında temiz hava solundu. Raporda orman yangınları nedeniyle hava ya iklim değişikliğine de neden olan siyah karbon kirleticisi salındığını da belirtildi. Kirli havanın COVID-19 virüsünün vücuda girişini kolaylaştırdığı belirtilen raporda hava kirliliğinin genlere de etki ederek yetişkinlerde majör depresyon ve yaşlanmayı tetiklediği vurgulandı. Aynı zamanda hava kirliliğinin zihinsel açıdan da sorunlar yarattığını biliyoruz. Yani Esasında ülkemizin zeka seviyesi düşüyor. Greenpeace Marmara'daki müsilaj sorununa dair bildirde Türkiye Büyük Millet Meclisi 2,5 aylık aradan sonra yasama çalışmalarına yeniden başladı deniyor. İlk bir araya gelecek çalışma gruplarından biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi müsilaj sorununu araştırma komisyonu olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de öncelikli olarak ele aldığı konular içinde bu başlığın yer alması gösteriyor ki Marmara'da sorun çözülmedi sadece şu anda semptom giderildi. Şu anda sayısını bilmediğimiz kadar çok tesis Marmara Denizi'ne atık boşaltıyor. Sadece sanayi tesisleri de değil üstelik Marmara Denizi etrafındaki şehirler de aynı şekilde ama bu problemi Avrupa'nın en büyük çevre projesi olarak lanse edilen Ergeni derin deniz için, işi de içinden çıkılmaz bir denkleme dönüştürüyor. Ergeni Havzası Koruma Eylem Planı Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden biri olarak kamuoyuna duyuruldu. Ama bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen hayata geçirilen projenin ilk etabında derin deşarj sistemi doğu hattı hizmete alındı ve kara boru hattının da devreye girmesiyle Ergene Nehri'ni zehirleyen atık sular bu sefer hedef değiştirdi Marmara Denizi'ne boşaldı. Ergene derin deşarjının başlamasıyla eş zamanlı olarak Marmara Denizi'nde normalin dışında seyreden doğa olayları gözlendi. Bunların en göze çarpanı da tabii ki müsilaj ve Ergene'de şarj rotasında yer alan bölgelerde gerçekleşen toplu balık ölümleri. Greenpeace Akdeniz biyolojik Çeşitlilik lideri Nihantemiz Ataş diyor ki, Marmara bir alıcı ortam ya da atık deposu olarak kullanılmamalı ve Ergen'e'den sanayi atığını boşaltan derin denizde şarj vanası acilen kapatılmalı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği